Sevgili seyirciler, hepinizi saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Bizler bu programda Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in İslam dairesi içerisindeki sarsılmaz, değişmez, her zaman için geçerli olan önderliğini ele alıp siz sevgili seyircilerimize anlatmaya, sizleri bilgilendirmeye gayret edeceğiz. Tabii ki ben esasında bu programı tek başına da yapabilirdim. Ama dedim ki genç arkadaşlarım da bana eşlik etsinler. Onlarla birlikte bu programı yürütelim ve arkadaşlarımızın soracağı sorularla birlikte programımızın daha bereketli ve keyifli geçeceğini düşünüyorum. Yani o yüzden sizi buraya getirdim. Esasında getirmeye niyetim yoktu. Şimdi değerli seyirciler ben aslen Karadenizliyim. Karadeniz insanları bilirsiniz tabiatlarını. Bunlar fazla yerlerinde oturamazlar. Ben de oturmayı seven bir insan değilim. O yüzden müsaadenizle ayağa kalkarak, yürüyerek, konuşarak sizlerle bu programı inşallah götürmeye gayret edeceğiz. Tabii biz her hafta bir tane tahtamız var, lehvamız var. İşeceğimiz konu çerçevesinde bir başlık belirliyoruz arkadaşlarımızla birlikte. Daha sonra bunu buraya yazıyoruz. Biz arkadaşlarımızla bu haftaya hangi başlık uygun düşer, aleyhissalatü Selam efendimizi bu hafta hangi başlıkla analım diye düşündük ve sonra bir cümlemiz, bir mottomuz belirlendi. Şimdi bunu arkadaşlarımızdan birinden yazmasını isteyeceğim. Esasında bundan yazmasını isterdim ama bu arkadaşımızın yazısını okumak için ayrıca bir mütercime gerek olduğu için hiç kendimizi ve sizi yormayalım. Seni alalım istersen senin yazın güzeldi. Evet. Yazımız bu haftaki yazımız başlığımız değerli seyirciler Hz. Peygamber aleyhisselam tüm zamanların rehberidir. Hz. Peygamber aleyhisselam kendi döneminde vefatından sonraki tabi'in döneminde ondan sonraki bütün süreçlerinde ve bizim içinde yaşamış olduğumuz zaman diliminde de biz Müslümanların değişmez ve kıyamete kadar devam edecek olan rehberidir. Kıymetli seyirciler, o arkadaşımız yazmaya devam etsin. Biz de sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Öncelikle şunu ifade etmek isterim aziz kardeşlerim, değerli seyirciler. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in büyüklüğünü anlamak için Peygamberimizin neler gerçekleştirdiğine bakmamız lazım. Yani Hz. Peygamber ne yaptı da biz hem Peygamber Aleyhisselam'ın arkadaşlarını bu derece seviyoruz hem de Peygamber Aleyhisselam'ın göstermiş olduğu bu başarıdan dolayı ona kalben müthiş, derinlikli bir muhabbet hissediyoruz. Ben iki tane örnek vereceğim. Bu iki örneğe vermemiz sebebi şu, Hazreti Peygamber Aleyhisselam nasıl bir toplum almış ve bu toplumu Peygamberimiz nasıl yukarılara taşımış. Eskilerin bir sözü var, eskiler der ki, ilimde ağır olmaz, ağır eden berhudar olmaz. Ben bu çerçevede sizlere asabın hayatından iki tane örnek anlatacağım. Bir tanesi şu, Ebu Musa el-Eşari diyor ki sahabeden, biz diyor yün elbiseler giyerdik içeriden faninalar, hava diyor çok sıcak olduğu zaman diyor, terlerdik diyor. Hepiniz bilirsiniz ki, özellikle koyun tüyünden yapılmış olan, faninalar insanlara giydiği zaman, hava sıcak olduğu zaman asker de bize de giydirdiler, İnsan terlediği zaman, kendisinden koyun kokusu sadır olur. Şimdi Peygamber Aleyhisselam'ın mescidini düşünelim. Bizim bu programı yapmış olduğumuz, çok büyük olmayan bir salonda Peygamber Aleyhisselam'ın namazları kıldırdığını, özellikle Cuma vakitlerinde insanların bu mescide doluştuğunu düşünelim. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz tabi özellikle Cuma vakitlerinde, hutbelerde uzun konuşan bir insan Peygamberimiz. Çünkü dışarıdan çok insanlar İslam'ı öğrenmeye geldikleri için peygamber aleyhisselam olabildiğince insanları bilgilendirmeye ve de yeni nazil olan ayetleri peygamber aleyhisselatü vesselam efendimiz insanlara arz etmeye gayret ediyor. Ama şimdi az önceki bahsetmiş olduğum mesele zihin dünyamızda bir canlandıralım. Yani bu odada bu içinde bulunmuş olduğumuz salonda insanların yum fanlarlarla geldiklerini ve çok fazla yıkanma adetinde olmadığı bir coğrafyada olduğunuzu farz ettiğinizde Burada Peygamber Aleyhisselam'ın konuşması insanların da birbirlerinden rahatsız olmaması mümkün değil. O yüzden baktığımız zaman değerli kardeşlerim, Hazreti Peygamberimizin her sözünün arkasında bir hikmet vardır. Bunu unutmayalım. Yani şöyle, Peygamber Aleyhisselatu Vesselam, toplumsal karşılığı olmayan bir mesele söz konusu değilse konuşmaz. Yani Peygamberimiz durup dururken bir şey demez. Bu çok önemlidir. <gülüyor> Bravo. Hazreti Peygamber boş yere, lüzumsuz yere ben bu insanlara bir şeyler söyleyeyim diye haşa konuşan bir insan değil. Hocam Biz, arkadaş besmele çekmedi. Geçen hafta bana yüklenmişti de bir uyarmak istedim bu vesileyle. Besmele evet. çeksin bir güzel. Evet doğru diyor. Bir de ayeti okurken en azından bir besmele çekmekte fayda var. Genç olduğu için senin gençliğine veriyoruz. Evet şimdi değerli kardeşlerim, değerli seyirciler. Hz. Peygamber aleyhisselam. Bir şey buyuruyorsa, bir şey yapıyorsa mutlaka onun bir arka planı vardır. Bunu unutmayalım. Biz Aziz Peygamber aleyhisselam hayatını okurken, onun fiillerini anlamaya çalışırken veyahut da ağzından dökülen güzel ifadeleri çözmeye Peygamber aleyhisselatü vesselam Efendimiz burada ne buyurdu diye bunu anlamaya gayret ederken bunu mutlaka zihnimizin bir köşesinde tutalım. Yani şunu yapalım. Ya Peygamber böyle buyurdu. Acaba bunu hangi hikmete binaen? buyurmuştur. Eğer bu bakış açısıyla bakarsak Hazreti Peygamber Aleyhisselam hadislerini çok daha iyi, çok farklı noktalardan yeni yeni bize hikmet taneleri dökülecek bir şekilde okuma imkanına sahip oluruz. Şimdi dolayısıyla Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın cuma günü namaza gelen insanlardan yıkanmalarını istemesinin arkasındaki hikmeti şimdi çok daha iyi anlayabiliyoruz. Ebu Musa el-Eş'ari ne dedi? Biz yün elbiseler giyiyoruz. Hava sıcak olunca terliyoruz. Arabistan coğrafyasında insanların fazla yıkanma adet ve gelenekleri de yok. Peygamber Aleyhisselam burada ne yapıyor? İnsanlara bir toplumsal birlikte yaşama bilinci kazandırıyor. Şimdi bana deseler ki Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın büyüklüğünden, onun Allah'ın son elçisi olduğundan nelerden bahsederek bize zikredersin Peygamber Aleyhisselam'ı? İnanın onun bu yönünü öne çıkarmaya gayret ederim. Sır buna bakarak ben sizi birazdan bir yere taşımaya çalışıyorum şu anda. Sır buna bakarak Peygamber Aleyhisselam'ın nasıl bir toplum inşa ettiğini adeta çukurda olan bir nesli arkadaşlar, kaldırıp kaldırıp kaldırıp çok yüksek bir seviyeye taşıdığını hepiniz görürsünüz. Bu birinci örnek. İkinci örnek çok ilginçtir. Hani az önce dedim ya ilimde ağrı olmaz diye. Peygamber Aleyhisselam, arkadaşlar insanların kaç tane taş ile taharet yapacaklarından bahsediyor hadislerinde. Ben bu hadise ilk önce okuduğum zaman peygamber işte insanların tuvalette kaç tane taş ile taharet yapacaklarından bahsetmesi yani ilk önce bunu anlamakta biraz zorlandım. Ama sonra şunu gördüm. Peygamber aleyhisselam zamanında bildiğiniz gibi Arabistan coğrafyası öyle bizimki gibi her taraf su olan yer değil. Karadeniz'de insanlar ne diyor çocuklar? Oğlum yeri eşeleme su çıkar diyor. Arabistan'da da ne diyorlar? Oğlum eşeleme petrol çıkar. Şimdi dolayısıyla Dolayısıyla su fazla imkan olmadığı için insanlar taharetlerini bununla yapıyorlar. Ama arkadaşlarım, değerli kardeşlerim, Hz. Peygamber niye asgari olarak bir insanın üç tane taş ile taharet yapmasını tavsiye ediyor? Düşünebiliyor musunuz? Şunu diyebilirsiniz. Ya bir peygamber niye bundan bahsediyor? Peygamberin gündemi bu olabilir mi? Ama biz şunu görüyoruz, hani ben ne dedim az önce? Hz. Peygamber e, Sen bir şey konuşuyorsa iki şey vardır arkadaşlar. Bir şey diyorsa peygamberimiz, bir şey yapıyorsa değerli seyirciler, bunun iki sebebi vardır. Bir, ya görmüş olduğu bir eksiklik var peygamberimizin, İkincisi de toplumu daha yüksek bir noktaya taşımak için Peygamber aleyhisselam onlara yeni bir ufuk açmıştır, daha iyi noktaya taşımak için. Şimdi burada demek ki Hz. Peygamber aleyhisselam üç tane taş kullanılmasını tavsiye ediyorsa demek ki toplumda bunu bile bilmeyen insanlar var. Aziz Kardeşlerim, şimdi bakın bu iki örnek üzerinden ben nereye geleceğim, şuna geleceğim. Şunu unutmayalım, Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın vefatından yaklaşık 15-20 yıl geçtikten sonra yıkanmayı bilmeyen, bak yıkanmayı bilmeyen, tahareti bilmeyen bu insanlar ne yaptılar? Bu insanlar ne yaptılar? Bu insanlar bir, Kuzey Afrika'yı fethettiler. Bak tuvalet temizliğini affedersiniz bilmeyen insanlar Kuzey Afrika'yı fethettiler. Yetmedi. Bu insanlar bizim ülkemizde Malatya'ya kadar geldiler az seyirciler. Bildiğiniz gibi Malatya'nın neyi meşhur? Kaysısı. Ama başka bir şey daha meşhur. Kirazı meşhur hocam. Orada Kernek diye bir yer var. Malatyalılar buradan selam edelim. Orada müthiş kiraz yetişiyor. Şimdi ben size soruyorum. Bu insanlar Malatya'ya niye geldiler? Ama biz burada şunu vurgulamak istiyoruz. Bu insanlar tuvalet temizliğini bile bilmeyen, daha başka şeyler var. Sizce Hz. Peygamber aleyhisselam bu dişleri temizleme kutusunda günde beş kere diyor, abdest alacağınız zaman dişleri fırçalayın diyor. Hatta diyor, zor olmasaydı neredeyse diyor, ben bunu insanları zorunlu hale getirecektim diyor Hz. Peygamber. Belki sünnet olarak geçiyor, hatta çoğu tamam, Peygamberimizin sürekli yapmış olduğu bir şeydir ama ben sohbetin başında bir şey dedim. Dedim ki Hz. Peygamber bir şey yapıyorsa, bir şey diyorsa arkası hikmet var. vardır ama. Şimdi peki bunu bu açıdan anlamaya çalışırsak Hz. Peygamber aleyhisselam niye bu kadar ısrarla diş temizleme üzerinde duruyor? Demek Hı? ki dişlerini temizleyemiyordu hocam oradaki sahabeler. Değil mi? Bunu şimdi düşünemeyenler bugün, var demek ki. Hani şimdi, bunu... heh, çok güzel. Şimdi hatta bazı hadislerine geçiyor Peygamberimize. Diyor ki siz sararmış dişlerle geliyorsunuz. Konuştuğunuz zaman karşıdaki insanları rahatsız ediyorsunuz diyor. Bugün bunu benim size söylememe gerek yok. Hepiniz diş fırçalamayı biliyorsunuz ama Şimdi bizim en büyük handikapımız şu. Hazreti Peygamber aleyhisselam hadislerini yaptıklarını arkadaşlar anlamak için, daha iyi anlamak için kendinizi mutlaka Hazreti Peygamber aleyhisselamın zamanına götürmemiz lazım. Şimdi siz dişlerinizi fırçaladığınız için bu hadisi anlamakta biraz zorlanabilirsiniz. Ama kendinizi Peygamber aleyhisselamın dönemine taşırsanız, o zaman Hazreti Peygamber aleyhisselam büyüklüğü daha iyi bir şekilde ortaya çıkıyor. Efendimiz bir de biraz da kalp kırmadan bu işi halletmek istiyor yani. Ya, Hazreti Peygamber aleyhisselam bir ayet-i kerimede ne buyuruyor? لَوْ كُنْتَ فَدْلَنْ غَل۪يزَ الْقَلْبِ لَنْ فَدُّٓو مِنْ havlik. Sen de öyle kaba saba lafını bilmeyen, insanların kalplerine kana fırça atan bir insan olsaydın diyor. Hocam etrafındaki herkes dağılıp giderdi diyor. Allah şunu demiyor Peygamberimize, sen son peygambersin, sen ne yaparsan yap muzaffer olacaksın, böyle bir şey yok. Peygamber aleyhisselam insan kazanma sanatı burada çok önemlidir. Şimdi, değerli kardeşim Malatya'ya geldi bu insanlar, bitti mi? Bitmedi hocam. Bitmedi. Bakın bu insanlar nasıl bir fatih olmuş bu insanlar ya. İnsan hayret ediyor. Bu insanlar Azerbaycan'a gitmişler. Yetmemiş Özbekistan'a gitmişler. Özbekistan'da bugün kabirleri bilinen üç tane sahabe var. Bilinmeyenler tabi hariç. Dolayısıyla ortada gerçekten çok dehşet, insanı hayrette bıraktıran bir tablo ile biz karşı karşıyayız. Zaten Arabistan coğrafyasının tamamı İslamlaşmıştı bildiğiniz üzere. Şimdi ama bu güzellik yanında bu güzellik yanında şöyle bir problemle İslam dünyası yüzleşmiş oldu. Nedir o problem? Arkadaşlar bütün bu bahsetmiş olduğum coğrafyayı aklınıza bir canlandır. Mısır, işte Irak, Suriye, Yemen, aklınıza ne geliyorsa Oman, Oman, Kıbrıs, Kıbrıs azet Osmanlı zamanında aldık mesela Müslümanlar. İşte Türkiye'nin o dediğim kısmını düşünen, İran'ı düşünün. İran Azerbaycan işte Özbekistan bu coğrafyazın dünya dünyasında şöyle bir canlandırın, hayal edin. Bunu hayal ettiğiniz zaman şunu görüyorsunuz değil mi? Bütün bu coğrafyalar farklı din mensuplarından oluşan bir coğrafya. Yani bunlar İslam'la yeni tanışan. Her türlü inanış var. Mecusisi var, değil mi? Ateşe tapanlar var, başkaları var. Peki size şunu soruyorum. Bu insanlar aziz kardeşlerim, İslam'ı kabul ettikleri zaman, hani bilgisayara biz format atıyoruz ya, Bunlar zihinlerini sıfırlayıp mı Müslüman oldular sence? Yok. Geçmişten getirdikleri bir takım düşünceleri, en azından kültürlerinden kendilerinde kalan şeyler vardı. Heh, bu gerçeği bir kere zihnimizin bir köşesine nakşedelim. Yani bu İslam'ı kabul eden insanlar, geçmişlerinde sahip olmuş oldukları bilgilerin tamamını bir tarafa bırakıp, kafalarını formatlayıp Sıfır, yeni doğmuş bir çocuk gibi İslam'a girmediler. Bunlar ne yaptılar? Eski kültürlerinden, inanışlarından bir takım şeyleri de İslam toplumu içerisine dahil ettiler, taşıdılar. Bu, bu bir. Hocam zaten format evet. atılınca da yerel evet. disklerden biri sıfırlanmıyor değil mi? Tabii. Evet. Şu arkadaş Öyle programcı. Mi? Öyle mi? <gülüyor> hocam ama biri kalıyor. Yani oradan kıyas yaptığımız zaman geçmişten getirdikleri örf adete bunu kıyasla söyleyebiliriz. Sistem dosyaları yani kültür, gelenek duruyor hocam. Tabii. Ama şu var tabi Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın sahabileri her yere gittiler az önce söylediğim gibi. Bunlar mesela Diyarbakır'da yanlış aklında kalmadıysa 20, 25, 20, 25 civarında sahabe kabri Hocam oldu. Sahabeler şehir de aynı zamanda sahabe deniyor Diyarbakır'a. Sahabeler şehri deniyor Diyarbakır'a. Oraya gelip orada insanlar eğittikleri Hocam, için. Hocam Eyüp Hüseyin İstanbul'a kadar geliyordu. 80 küsür yaşında bir insan. Tabi burada esasında şunu düşünmemiz lazım. Hazreti Peygamberimizin halası, bildiğin gibi kabri nerededir hocam? Kıbrıs'tadır. Evet. Hı hı. Yaşlı bir nine düşünebiliyor musunuz hocam? Bir düşüne, düşünelim ya. Yaşlı nine, normalde yaşlı nine ne yapar? Evinde oturur, adını çeker. Zikrullah'la meşgul olur. Bu kadıncağız halamız, kalkmış oradan Kıbrıs'ın fetihine katılmış. Niye katılmış? İşte biz tabi ilerleyen süreçteki programlarımızda bundan da bahsedeceğiz yani. Sahabenin bizim gönül dünyamızdaki yerinin çok derinlikli ve yoğun olmasının sebeplerinden bir tanesi budur. Şimdi arkadaşlar, değerli kardeşlerim. Şimdi bu kadar coğrafyaları Müslümanlar fethettiler. Ama şu oldu. Şu önümde benim bir tane halı duruyor. Halı duruyor. Kameraman arkadaş bu halıyı çekiyorum, bilemiyorum. Çekiyor musun? Çekiyorum. Çekiyorsun. Güzel. Şimdi bütün bu coğrafya İslam'la müşerref oldu. Öyle düşünelim. Şimdi Arap nüfus, ay seyirciler, Arap nüfus bu coğrafyanın azınlığı haline geldi. Bakın. Arap nüfus bu coğrafyanın azınlığı haline geldi. Benim az önce söylemiş olduğum ülkeleri zihninizde canlandırdığınızda tablo netleşir. Yani Arapların yaşadığı önceden beri İslam'ı kabul etmiş, benimsemiş olan insanlar hem coğrafi olarak hem de arkadaşlar nüfus olarak İslam'ın bütünü içerisinde, İslam coğrafyası içerisinde azınlığa dönüşçüler. Bu iki durum, bu iki durum dışarıdan gelen o yabancı kültürlerin İslam coğrafyasına intikali ve de bunların yanlışlarını düzeltecek kadar Müslümanların sayısının yoğunluklu olmaması tabii olarak, tabii olarak birtakım problemler de beraberinde getirmiştir. İşte özellikle Hazreti Osman Efendimizin şehadetinden sonra burası çok önemli Hazreti Osman Efendimiz'in şehadeti Hicri 35 yılında şehit olmasından sonra gerçekten İslam dünyası bir karmaşa içerisine düşmüştür. Bu dışarıdan gelen kültürler, işte bunları düzeltecek, yanlışları düzeltecek olan insanların her tarafa yetişememesi nedeniyle bir takım mevzu hadisler Peygamber aleyhisselam adına uydurulmaya başlandı. Ne oldu biliyor musunuz? İnsanlar, insanlar Hazreti Peygamber aleyhisselam'ı, affedersiniz tırnak içerisinde ifade ediyorum kendilerine hizmet ettirmeye başladılar. İnsanlar Hz. Peygamber aleyhisselam'ı kendilerine hizmet ettirmeye çalıştılar. Yani neyi kastediyorum? Şunu, Peygamber aleyhisselam'ı kendiler adına konuşturarak, bakın kendiler adına konuşturarak, kendi fikirlerini, düşüncelerini teyit edici sözler Peygamberimize söylettirmeye başladılar. Kıymetli seyirciler, Hicri ilk asra baktığımız zaman, Hicri birinci asra baktığımız zaman, Peygamber Aleyhisselam'ın vefatı Hicri 11'dir. Hicri 40 yılından itibaren, ilk asra baktığımız zaman, özellikle bir kısım hadisleri inkar etmeye insanların başladığını görüyoruz. Bakınız, bu problemlerle, gelen sıkıntılarla birlikte, bir kısım kötü niyetli insanların da Hz. Peygamber Aleyhisselam kendi adlarına konuşturması sonucunda, bazı insanlar iyi niyetli, bir kısmı da kötü niyetli olarak, bir kısım hadislere karşı olumsuz yaklaşmaya başladılar. Hatta çok ilginçtir mesela sahabeden isimleri öne çıkan insanlar var. İmran bin Hüseyin gibi, işte Ebu Hureyre gibi. Bu isimlere baktığımız zaman hicri ilk asırda bu sahabilerin bir kısım hadisleri inkar eden insanlarla tartışıklarını görüyoruz. Adam geliyor, bize diyor Kur'an'dan bahsedin diyor, hadislerden bahsedip durmayın diyor. Böyle tartışmalar var. Bu bize niye gösteriyor? Demek ki Hicri 40'lı yıllardan itibaren Peygamber Aleyhisselam'ın vefatından 29 yıl geçtikten sonra arkadaşlar bir kısım hadislerle ilgili tartışmaların artık başladığını, bir kısım hadisleri reddeden insanların olduğunu görüyoruz. Tarih süreçte yürüdüğümüz zaman mesela Cemile Mes'ebin İmam var. Cehen bin Safvan 128'dir vefatı. O mesela kabir azabını, sıratı, mizanı inkar ediyor. 128. Hızlı bir şekilde devam ediyorum tarihi süreçte. İmam Şafi'ye geliyoruz değerli kardeşlerim. 204'tür Hicri vefatı. İkinci asır diyelim biz ona. O da bakıyoruz Um diye bir kitap var. Bu kitabında haberlerin Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın hadislerinin dindeki yerini anlatmaya çalışıyor. Şimdi ben dedim ki az önce peygambersen bir şey konuşuyorsa, bir şey diyorsa arka planı var. Peki İmam Şafi Hazretleri kitab umünde bir kısım hadisleri reddeden, kabul etmeyen Hadislere karşı şüpheli baklaşan bakan insanlara karşı onlara cevaplar veriyor kitabında. cemal ilim diye bir bölüm var orada. Sizce niye bunu yapıyor İmam Şafii? O da sizin söylediğiniz bilinçte hocam. Eğer Peygamber Efendimiz bir şey söylediyse bir hikmet vardır. İnkar etmek yerine hikmetini arayalım. Bunun üzerine çalışalım. O mı? Bir de şunu yapıyor İmam Şafii. Karşısına bir insan alıyor. Hadis niye dinde delildir? Onu ona ona sordu duruyor. Sonra ona cevap veriyor. Bu bize biz. esasında neyi gösteriyor? Demek ki İmam Şafii'nin yaşamış olduğu dönemde bir kısım hadislerle ilgili sıkıntıları olan insanlar var. Bunlara cevap vermeye çalışıyor. Devam ediyoruz. 276'ya geliyoruz. Zici 3, 3. asır. İbni Kuteybe var mesela. İbni Kuteybe bakıyoruz. Onun teviyle muhtelif bir hadisiyle bir kitap var. Hadis müdafası. Hadis müdafası. Ona baktığım zaman bir kısım hadisleri savunduğunu, bunlara getirilen eleştirilere cevaplar vermeye gayret ettiğini görüyoruz. Bu bizi esasında hızlıca devam edecek olursak, mesela... İmam Beyhaki'ye geliyoruz 458'dir, 5. asrın insanıdır, ona geliyoruz o mesela ''İtbâtü azâbil kabri'' yazıyor. ''Kabir azabı var mı yok mu?'' İspat etmeye çalışıyor. Şimdi bu kitabı niye yazıyor? Çünkü, bir bir var demek, ki. demek ki toplumda tartışılan konular var. Hızlı bir şekilde devam edelim. Mesela İmam Suütü'ye geliyoruz, 911'dir 911. vefatı, Hz. İsa'nın İsa ile ilgili bir kitap yazıyor. Niye yazıyor? Demek ki Mısır'da ona yaşamış olduğu coğrafyada bir kısım hadisleri inkar eden, kabul etmeyen, bununla ilgili sıkıntıları olan insanlar var. Esasında benim bütün bu anlattıklarım bize hızlı bir şekilde anlatmaya çalıştığım şey şunu bize gösteriyor. Değerli kardeşlerim, tarihin bütün bir sürecinde geriye doğru gittiğimiz zaman bir kısım hadisleri kabul etmeyen insanlar, eleştire yaklaşan, olumsuz yaklaşan insanlar her zaman olmuştur. Niye olmuştur? Niye olmuştur? bir, İnsan eğitimi, bakışı veyahut da niyeti değil mi? Hepimizin belli bir meseleye bakışı farklılıktan az edebilir. Tarih süreçte dolayısıyla şunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz değerli seyirciler. Tarihte her zaman bir kısım hadislere olumsuz yaklaşan, bir kısım diyorum dikkat edelim, bir kısım hadisler olumsuz yaklaşan ve bunları kabul etmeyen insanlar her zaman olmuştur. Hocam, evet. izniniz Heh, varsa. Buyurun. Şimdi güzel bir tarihi süreçten bahsettiniz, evet. anlattınız. Bir de bu tarih içerisinde bir kısım dediniz, hadisleri kabul etmeye evet, işler çıkar. Doğru. Şimdi kafamıza şöyle de bir soru oluşuyor. Bizim Hira Mağarası'nda vahiy ile başlayan 1400 yıllık İslam tarihimizde bu hadisleri inkar etme olayları var. Ama 170 yıl öncesine kadar gittiğimizde bu hadisleri tümden inkar etme olayı ortaya çıkıyor. Bu Müslümanlara ne oluyor da hadisleri tümden inkar ediyorlar? Ne oluyor da bu fikirleri ortaya atıyorlar? Veya bu perdenin arkasında hangi olaylar var hocam? Evet. Biz bunların cevabını bekliyoruz inşallah. Hocam iki haftadır geçen hafta şikayetlendi biraz omuzdan laf arasında söyleyeyim. Evet o zaman ondan uzaklaşalım. Evet. <gülüyor> Gece uyuyamıyormuş hocam. hocam buyurun. <gülüyor> Şimdi değerli seyirciler bakın tarih süreçte bir kısmı hadislerle problemi olan işte olumsuz yaklaşan insanlar olmuştur olacaktır. Bugün de var. Ama arkadaşımızın <gülüyor> sormuş olduğu soru çok önemli. Tarihin hiçbir sürecinde bakın Tarihin hiçbir sürecinde ben bütün hadisi reddediyorum. Ben hadis diye bir şey tanımıyorum. Sadece Kur'an-ı Kerimle yetineceğim diye bir akım asla olmamıştır. Böyle bir şey İslam tarihinde yok. Peki ne zaman nereden çıktı bu hareket ortaya diye soracak olursanız kıymetli seyirciler Bu Sorunun temelleri, senin de ifade ettiğin gibi 170 yıl öncesine dayanıyor. Niye? Hindistan'ı İngilizler işgal ettiği zaman geldiler İngilizler, koca coğrafyayı, Hindistan koca bir coğrafya, Hint alt kıtası. Bütün bu coğrafyayı işgal etti İngilizler, bu sefer bölük pörçük olan Müslümanlar, orada tabi başka din mensupları da yaşıyor. Bölük pörçük olan Müslümanlar, kendilerine bir kısmı emriseri gibi insanlar, kendi kendilerine şunu sormaya başladılar. Dediler ki, Emre vefatı 1936, işte Çekralevi 1895, bunlar kendilerine şunu sormaya başladılar. Ya bu İngilizler dünyanın öteki ucundan geldiler, azınlık bu adamlar, geldiler koca coğrafyayı işgal ettiler, bizi kendilerine hizmet ettiriyorlar ve bu coğrafyanın nimetlerini de kendi ülkelerine taşıyorlar. Biz esasında birlik olabilsek, biz esasında birlik olabilsek, güç olsak, bu adamların burada durmasına imkan yok. Biz birlikte gerçekleştirmemiz lazım dediler. Peki ne yapacağız? Fikirler yürütmeye başladılar. Dediler ki: Biz Müslümanların bütün bu bölünmüşlüğünün sebebi hadislerdir. Yani bölünmüşlüğün aciz durumdaki oluşun faturasını Hazreti Peygambere kestiler. Dediler ki: Biz iki kapak arası olan Kur'an-ı Kerim sende vardı zaten. İki kapak arası olan Kur'an-ı Kerim kapağını sana vereyim. İki kapak arası olan Kur'an-ı Kerim tek metin olarak bütün Müslümanların önünde. Hiçbirimiz bundan şüphe etmiyoruz. Dolayısıyla biz ilk önce bir İslam anlayışımızı şu kitap çerçevesinde oluşturmaya bir bakalım dediler. Bir kardeş olalım, bir güç olalım dediler. Esasında kökenle baktığımız zaman, kökenle baktığımız zaman burada gerçekten bir iyi niyetten bahsetmemiz mümkün. Ya yani nedir? Müslümanlar bir olsunlar, güçlü olsunlar, diri olsunlar Küf küffar o zaman için İngilizleri kendi vatanlarından, yurtlarından çıkarıp defetsinler. Hocam. Yaklaşım güzel. Evet. Hocam şimdi İngiltere'nin Hindistan'ı işgal etmesiyle hadis inkarcılığının İngiltere Hindistan'da başladığını söylediniz. Peki hadi biz bildiğimiz üzere hadis hafızlarının da en fazla bulunduğu yer Hindistan'dır. Yani bunların birbiriyle alakalı olduğunu söyleyebilir miyiz acaba? Şimdi bu hareket orada başladı ama güzel bir şey sordun. O hareket orada başladı ama bu hareket bütün herkesi kucaklamadı. Evet. Niye kucaklamadı? Yani bizim de şu anda yaşadığımız odur. Yani bu hareket başladı insanları böyle Kur'an-ı Kerim etrafında sanki önceden başka şeyin etrafındaymışlar gibi Kur'an-ı Kerim etrafında toplayarak herkesi tek aynı düşünce etrafında bir araya getirebildi mi? Hayır. Hindistan'da da çok güzel sordun. Hindistan'da da aynı şeye sebebiyet verdi. Yani ümmeti birleştireceğim zihniyetinden hareket ortaya çıktı. Ama tarihi olmadığı kadar ana bir damara Müslümanlar arasında derinlikli bir tefrikaya sebebiyet verdi. Halbuki biz şunu unutmamamız lazım. Müslümanlar, aziz kardeşlerim, değerli seyirciler. Müslümanlar tarihte ne başardılarsa Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın rehberliğinde başarmışlardır. Dolayısıyla bizim bu zamanda da öyle. Bizim bu zamandaki aziyetimizi, İslam dünyasındaki İslam coğrafyasındaki birtakım problemlerin faturasını Hazreti Peygamber Aleyhisselam'a kesmemiz çok yanlış olur. Hocam, şimdi çok ilginçtir. Del mi konuşayım? Yok, yürü, İstersen siz, programı sen yap sen devam et. Ama <gülüyor> madem söz istedim Yok yok buyur. sözünüzü tamamlayın onun arkasından. Ya yani. tamamlamazsan problem orada. Tamam. Evet. Şimdi hocam siz söylediniz evet. ya e, hadisleri suçu Peygamber Efendimiz'e yıktılar. Evet. Kur'an etrafında birleşelim dediler. Şimdi tarihsel sürece 170 yıldan bu tarafa baktığımız zaman şu anda da aslında Kur'an'a bir saldırı var. Yani nacizane şu şekilde yorumluyorum. Kur'an-ı Kerim'i ortaya aldığımız zaman geçen hafta tahtada yazan yazımız Hazreti Peygamber ee, ...en büyük müfessirdir, bu minvaldeydi. Kur'an-ı Kerim'in dışında bir kale olarak hadis-i şerifler var. Evet. Bunun dışında bizim bu hadislerle, Kur'an'daki ayetlerle içtihad etmiş, tefakkuh etmiş fıkıhdaki mezhep var. Aslında çıkış noktasıyla baktığımızda işte müsteşrikler mi yoksa yani İngilizlerin, İngilizlere karşı bir tepki mi? Ee, önce mezhepsizliği, mezhepsizlik kalesini yıktılar... Hatta onun dışında da şunu söylerler. İşte İmam-ı Azam fıkı ilmi zahir olarak tanımladı. İlmi batını bıraktı. Dışında da tarikatlar. Tarikatları, cemaatleri yıktılar, kötü gösterdiler. Arkasından mezhep kalesini yıktılar. Daha sonra sizin dediğiniz 170 yıl önce hadis-i şerifleri yıktılar. Şimdi de direkt doğrudan Kur'an'a saldırıyorlar. Şimdi bunun arkasında müsteşlikler varsa, Müslümanlar bu oyuna niye geliyor? Hani birlik olacaktık? Müsteşliklere karşıysa niye böyle bir tutum izliyoruz? Yani bizim yapmamız gereken, şu anda izlememiz gereken yol, yöntem nedir? İşte oraya geleceğiz. Sen buramın yarısını aldın götürdün. Evet bize de <gülüyor> Fakültede <gülüyor> teşekkür Fakültede de ediyorum. odanızda gözü var zaten. Evet. Sürekli odanızın önünde geziyor. Böyle yani fotoğrafları var size atarız. Evet. Tekkiyi bekleyen Yani bana istiyor. söz hakkı verdiğin için sana teşekkür ediyorum. Bu Yo arada. estağfurullah. Şimdi değerli kardeşlerim. Öncelikle az önceki o vermiş olduğu bilgiyi zihnimizin bir tarafında tutalım. İngilizler geldi, Müslümanlar böyle bir düşünceye sahip oldular. İlginç olan şey şu. Bu düşünce aynı vakitlerde Mısır'da ortaya çıkıyor. Aynı evet. vakitlerde. Ama niye? Çünkü Mısır'a da İngilizler geliyor. Hatta şöyle söylememiz lazım. Müslümanlar ilk kez gayrimüslimlerle, kendi coğrafyalarını istila etmiş olan güçlerle ezik bir şekilde, buna dikkat, ezik bir şekilde ilk kez yüzleşiyorlar. Ezik bir şekilde. Önceden Müslümanlar Fatihler idi. Evet. Ama şu anda tablo tersine döndü. Mısır'da da aynı hareketin başlamış olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bunun arka planında bu ezikliğin bir birliktelik, bir kardeşlik oluşturma düşüncesinin olduğunu söyleyebiliriz. İlginç olan şey şu arkadaşlar, bu hareket günümüzde de İslam dünyasının pek çok coğrafyasında var. Irak'ta da yaygın. Irak'ta da yaygın. Ben onlarla bir toplantı yaptım. Mesela siz, hani Irak, Sünniler açısından Müslüman geleneğinin merkezlerinden biridir. Yani böyle bir hareket orada niye ortaya çıkar? Bize söylenen şu oldu arkadaşların oturduğumuz arkadaşlar, dediler ki şu andaki yeryüzündeki İslam ülkelerine baktığın zaman Müslümanların en çok bölünük, pörçük olduğu yer bizim orası, dediler. Nedir? Mezhepsel açıdan bir bölünme var. Bunun yanında ırk anlamında da bir bölünme var. Dolayısıyla biz bu karmaşayı, bu bölünmüşlüğü sonlandırmamız için biz tek çözüm olarak şu Kur'an-ı Kerim etrafında Hocam. toparlanmayı gördük. Hocam. Suriye'de de, şunu da söyleyeyim, Suriye'de de bu hareket bir başlar gibi oldu savaş öncesinde. Fakat Suriye'deki Sünni gelenek çok güçlü arkadaşlar. Çok güçlü olduğu için, bu hareket çok fazla hareket kendisine bir yer bulamadı. Ama mesela bu hareket günümüzde Rusya'da da var. Ben geçen de Tataristan'a gittim. Mesela Müftü Bey'in söylediği, Moskova merkezli olarak, oradaki bir kısım Müslümanlar bu hareketi başlatmışlar. Ama kötü olan şey şu, hadisleri bir tarafa bırakmışlar, ikinci aşama olarak ayetlere gelmiştir. Hoca dedi ki Müftü Bey şimdi bir kısım ayetlerin Kur'an-ı Kerim'e sonradan sokuşturulduğunu veyahut da bunların, bunların Allah'ın indirmiş olduğu nasar olmadığını söyleyen insanlar türemiş. Dolayısıyla Hocam, bu işin nereye varacağı az buçuk tahmin ben edilebilir. Bu evet. Bunun hakkında soracaktım. Sizin de bildiğiniz üzere son zamanlarda sık sık Kur'an'ın bütünlüğü Kur'an'ın bütünlüğü üzerine bir söylem var. bunun üzerine bir sözlerle karşılaşmaktayız. Evet. Kur'an bize yeterli. Kur'an bize yeterli evet. Peki biz biliyoruz ki Peygamber efendimizin söz, fiil, takrirleri Kur'an'ı Kerim'e dayanmaktaydı. Evet. Peki biz günümüzde hadis ve sünneti çıkardığımızda Kur'an-ı Kerim'i doğru bir şekilde anlayabilir miyiz, yorumlayabilir miyiz? Bunu yapmamız mümkün mü? Ben sana şunu söyleyeyim. Ee, aziz seyirciler, Özellikle teravih namazlarında bütün Türkiye'de genelde duadan önce teravih bitiriyoruz ya, arada bir dua yapıyoruz, vitre başlamadan önce. Genellikle Türkiye'de şu ayet keremeyi kerimeyi okur, müezzin hocalarımız. Duayı ellerimizi açıyoruz ya, hepinizin bildiği Bismillah. Besmine çekeyim ki fırçayı yemeyim diye. Rabbena amenna bima enzelte ve ettebaunel rasûle fektubna meşşâhidîn Ey Allah! Biz Peygamber'e tabi olduk diyor. Biz peygambere tabi olduk ve bizi şahit yaz. Bak biz peygambere tabi olduk bizi şahit yaz. Şimdi Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın ashabı peygambere tabi. Biz kime tabiiz? İşte bu şey... Kur'an-ı Kerim'de bu ayetler var olmaya devam ediyor. Bizim de o zaman kime tabi olacağımızı belirlememiz gerekiyor. Şunu unutmayalım az kardeşlerim. Eğer biz Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ı yok sayarsak, yok farz edersek inanın Herkesin bu Kur'an'dan bu ayetlerden anlayacak olduğu şeyler çok farklı olacaktır. Dolayısıyla insan sayısınca dini yorum söz konusu olacaktır. Şu anda yeryüzünde şunu diyenler var, az kardeşlerim. Soruyorlar mesela ben sadece Kur'an'la yetinirim diyen kişilere kaç vakit namaz kılıyorsun? Diyor ki Kur'an-ı Kerim'de ben üç vakit buluyorum. Kaç rekat kılıyorsun diyorlar. Kaç rekat videolar var. Diyor ki ben diyor duruma göre değişir diyor. Yani kendimi çok böyle huzurlu, mutlu, keyifli hissettiğim zaman dört kılıyorum. Üç kılıyorum diyor. Ama biraz ki keyfim yerinde olmadığı zaman diyor bir, iki yani duruma göre takılıyorum. Yemeği diyor. iyi yaptığı zaman <gülüyor> çok kılıyor herhalde hocam. Yakınla mehdilik iddiasına da zaman... boş, girerler hocam. Ama burada kötü olan şey şu her insan aziz kardeşlerim, güzel her insan kendi anlayışına göre Kur'an-ı Kerim'i yorumlamaya çalışırsa, bu en basit bir örnektir. Olayın diğer boyutları da var, diğer ibadetler boyutu da var. Dolayısıyla iş nereye varır? İş, bu dinin muharref bir hale gelmesine sebebiyet verir. Allah bizi ve nakum ümmeten vâh Bizi Allah bir ümmet yaptı. Bir ümmet yaptı. Peki aziz seyirciler, Herkesin farklı şekilde yorumladığı, herkesin kafasına göre bir izah getirdiği, Peygamber aleyhisselamın kenara çektiği, Peygamber Aleyhisselam'ı yoksaydı bir İslam'dan, bir ümmet, bir birliktelik, bir İslami anlayış, bir medeniyet tasavvuru bir şey inşa etmemiz mümkün olabilir. Hepiniz bir düşünün. Olamaz. Olamaz hocam. Olamaz. Biz burada kaç kişiyiz? Dokuz kişiyiz. Dokuz kişi, kişi Kur'an-ı Kerim'i Hepimiz bu geleneksel bilgimiz olmasa, Peygamber Aleyhisselam'ın bize intikal eden sünneti, hadisleri olmasa hepimiz bunu farklı farklı şekillerde yorumlayız. O yüzden hem Allah'ın kitabına ihanet etmiş oluruz, hem Peygamber Aleyhisselam'a ihanet etmiş oluruz ve de çağımızda yaşayan 1 milyar 600 milyar Müslüman'a ihanet etmiş oluruz. Dolayısıyla biz asli çizgimize olmamız gereken yere gelmemiz gerekir. O da nedir? Kur'an'ın rehberliğinde Peygamber Aleyhisselam peşinde. Hocam, evet. ee, kardeşimiz çekindi biraz bugün sizden. Evet. Çok üstüne gittik herhalde. Soramadı bir türlü, sorsun. Buyur. Hocam, şimdi yarım saattir bu soruya hazırlanıyorum da, biraz işte evet. <gülüyor> defterden kopya çekmem gerekiyor. Buyur. Şimdi hocam, Peygamberimiz Aleyhisselam, e, kendi zamanında karşılaştığı bütün sorunlara bir çözüm üretmiştir. Evet. Yani, e, şimdi Kur'an'la yetindiklerini zanneden bazıları, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın 23 yıllık tecrübesini bir kenara atıyorlar. Efendimizin içtihatlarını bir kenara atıyorlar. Kendileri kendilerince içtihatlar yapıyorlar. İşte Kur'an bize yeter. Hadislerle ilgilenmiyorlar. İşte yani böyle kendilerine göre bir yol ediniyorlar. Şimdi ben bu arkadaşlara hocam şunu diyorum. Yani Kur'an-ı Kerim'i bir açsınlar. 28. Yüzde Haşr suresinde 500- 45. sayfadayım. Sol tarafta tam şu ortada. Estağfurullah bismillah. Allah "Ve ammâ âtâkumur rasûl fehuzûhu ve mâ nahâkum anhu fentehû." Sadallâhu'l azîm. Böyle diyor. Yani bu yani Ne e... diyor? Ne diyor? Biz anlamadık. Ha gibi. tamam. <gülüyor> Ayet kimin diyor ki? Eee mealen yani mealen yani demeyeyim de. E, Allah'ın peygamberi size ne verdiyse onu alın. Evet. İkiletmeyin diyor. Fehuzûhu e, diyor. Yani ikiletmeyin. Ve evet. mâ nahâkum anhu. Yani size, size neyi yasaklarsa eee hemen ondan onu o işi bırakın diyor. Yani burada yani bu ayet kelimesi hocam bu arkadaşlar Hocam soru sormayı geçti. Dersi o anlatıyor. <gülüyor> Zaten bugün biraz böyle oldu. Bir de ben artık bu mikrofonu onlara vereceğim. Soru soruyormuş gibi yapıp hocam, korsan tebliğ sunuyor. Ya evet. mikrofonu da alalım yani. Evet. Biz Ahmet artık dersi anlatmaya başlayınca evet. Sade de gelesen, tamam hocam. Evet. Kur'an bize yeter diyorlar ama hocam belli ki Kur'an da yetmiyor ki onlara Peygamberimizin e, verdiklerini bize verdikleri hadisleri, sünneti, emanetleri bir kenara bırakıyorlar, kendileri bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Evet. Şimdi benim sorum hocam. Hocam <gülüyor> Soru daha, daha soruya bile gelmemiş yani. Şimdi bu evet. Allahu Teala'nın onayladığı söz ve fiillerden bizim, yara bizim yararlanmamız gerekmiyor mu? Yani bizim hakkımız yok mu? Şimdi bu arkadaşlarımızın gerçi biraz uzun oldu sorusu ama şunu ya ben aslında başını kaçırdık biraz. Evet, ben ne sorduğunu anladım <gülüyor> bu arada. Cevabı ama hatırlıyorum tabi. Şunu ifade edeyim az kardeşim. Şimdi biz bakınız, hadisleri bir tarafa atıyoruz, atıyorlar daha doğrusu. Ama Kur'an-ı Kerim anlamak için tarihe bakıyorlar, siyer kitaplarına bakıyorlar, coğrafyaya bakıyorlar. Her şeyden istifade ediyor insanlar. Pey Peygamber kitabı bize getiren insan ya, bu kitabı getiren insanı Kenara çekiyoruz, böyle bir şey olabilir mi ya? Yani kitabı bize getiren insanı bir tarafa çekiyoruz evet. ama bu kitabı anlamak için bütün kaynaklara müracaat ediyoruz. Böyle bir ikilem olamaz, bir. İkincisi, bu diyeceğim daha önemli. Kur'an-ı Kerim'de Aziz Rabbimiz 13 yerde Hz. Peygamber aleyhisselam'ı ikaz ediyor. Ya اِيُنْ نَبِيُّ لِمَا تُحَرِّمُوا اَحَلَى Sen Allah'ın helal kıldıklarını nasıl haram edersin? عَبَسَ وَتَوَلَّا Niye yüzünü ekşirttin? Amaya. 13 yerde. Burada bir şey sormamız lazım. Allah demek ki peygamberinin minicik de olsa, iğne ucu da olsa biz bunlara zelle diyoruz. Yani, ama peygamberinin şanına uygun değil. Peygamber aleyhisselam bu hataları yaptığı zaman Allah bunlara müdahale etmiş. Değil mi? Bak müdahale etmiş. Peki geri kalanlarına müdahale etmemesi ne anlama geliyor? Soruyorum. Şimdi şunu diyebilir misin, peygamber bir şey yaptı, yanlış yaptı, Allah da şöyle dedi. Ya bu benim peygamberim, bir iki kusurunda görmezlikten gelelim, affedelim, gözümüzü kapatalım, anlamı söyleyelim, mümkün mü? Şimdi dolayısıyla bize düşen şey nedir? Demek ki Allah bunları onaylamış, aziz kardeşim mühürü basmış. Allah peygamberin hatasına göz yumamaz. Ve biz şunu unutmayalım, biz gündelik hayatımızda karşılaşmış olduğumuz belki yüz tane mesele var gündelik hayatımızda. Bunların hepsinin cevabını biz, Kur'an-ı Kerim'de bulamayız. Şimdi Hz. Peygamberin ve sahabilerin karşılaşmış olduğu her bir problem, düşünün ya bir adam, sahabi. Akşama kadar başından bir sürü şey geçiyor. İbadetlerle ilgili, sorunlarla ilgili, komşusuyla yaşadığı şeyler var. Bunları hep getirip Peygamber'e arz ediyor. Bunların hepsinin cevabını Kur'an-ı Kerim'de Allah ayet mi indirdi? Bununla ilgili? Yok. Hayır. Ama Peygamber e sen bunlara çözüm üretti, yol gösterdi, rehberlik yaptı. Veleküm fi Resûlâh üsme hasene yaptı. E Allah da ne yaptı? Allah ne yaptı bunun karşısında? Allah bunu onayladı. Tasdik etti. Allah'ın yanlış karşısında sükut etmesi düşünülemez. Dolayısıyla Allah bunu onaylamışsa bu onaylanan tasdikten geçmiş, Allah'ın tasdikinden daha güçlü bir tasdik olabilir mi ya? Evet. Allah'ın tasdikinden, onayından geçmiş olan her şey bizim için peşinden gidilecek, takip edilecek olan bir değerdir. Bizi biz yapan değerlerdir. O yüzden az seyirciler Programımızı sonlandırırken Rabbimize hamd ediyoruz. Bizi Peygamberimiz gibi Hz. Muhammed Aleyhisselam gibi bir insana, başımızın tacı olan bir insana rehber yaptı ve sahabe-i kiramda olduğu gibi onun sevgisini, onun muhabbetini kalbimize Rabbimiz yerleştirdi. Bu gerçekten şükürden aciz olduğumuz bir şeydir. Yani biz Peygamberimiz ashabın dediği gibi anam babam sana feda olsun ya Rasulallah derdi sahabe-i kiram, biz de onu söylüyoruz. Ama bizim bu sevgimizin, bu muhabbetimizin bir karşılığı var. Bu boş bir karşılık değil az kardeşlerim. Değerli seyirciler, Peygamberimizi biz niye seviyoruz? Bizim için bir şey ifade ettiği için. Bakın, bizim hayatımızda bir şey ifade ettiği için biz Peygamber aleyhisselamı seviyoruz. Boşa bir sevgi değil. Bir şey ifade etmiyorsa, o zaman sevmemizin de bir anlamı elbette ki olmayacaktır. Allah bizi, Kur'an'ın, ve Hz. Peygamber Vesselam Efendimizin izinden ayırmasın. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.